Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, kefen bile bulunamayacak şekilde mezara konmuş Musab bin Ümeyr'in başındaki sözü hatırlıyorsunuz değil mi? Geldi baktı ki ayaklarını örtüyorlar göğsü açılıyor elbisesiyle kefen yok zaten. Kafasını örtüyorlar bacakları açılıyor. Mübarek gözlerinden yaşlar boşaldı dedi ki Musab ben senin ipekten başka elbise giymediğin günlerini de bilirim. Allah'ım şahidim ki Bu senin için bu hale geldi Dedi Musab bin Umeyr'in Mezarının başında Elbisesi bile olamadan Bacaklarını örtecek kadar bir atlet bulamadan Bu dünyadan giden nesilden sonra ipek beğenmeyen Cariyeleri Pazarlarda dolaştıran Bir nesil çıktı ortaya Onlar da Müslüman Onlar da namaz kılıyorlar Onlar da zekatlarını veriyorlar Müslüman ama boğuluyor Malda boğuluyor. Böyle bir nesil çıktı. Bu nesil, bu nesil İslam'ın orjinal nesni değil ama. Çünkü Allah okyanus kadar bolluk tabi su da verse, israf etmeyen mümin istiyor. Allah dağları altın olarak bir kuluna verse de namaz vakti sol ayağıyla o dağı tepecek mümin istiyor. Ebu Bekir gibi, Abdurrahman gibi, Afiq gibi olsun istiyorlar. Allah istiyor ki ben vereyim Kulum tenezzül etmesin Züht bunun adı Buna züht deniyor Zürtlük başka şey Züht başka şey Zürtlük çaresiz olmak Cepler boş, boş, aç, açık, sefil Buna zühtlük denebilir Zühtü Eli dolu olduğu halde Onu kalbine koymayan Müslüman demektir Müslüman zahittir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zühd sahibiydi. Neden? Çünkü Cebrail şu dağlar altın olarak önünde erisin mi ey Muhammed dediği gün oldu. Eşime bir bilezik olsun yeter bile demedi. Ben Allah'ı tercih ettim dedi. Sağ eliyle bile değil sol eliyle dağların altın halini tepti. Ashab da öyle yaptılar. Allah onlardan razı olsun.